Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Soru soruldu. Hz. Musa aleyhisselama verilen 9 mucize nedir? Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 101. ayette Rabbimiz andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik buyuruyor. Bu mucizeleri de farklı ayetlerde Rabbimiz açıklamış. Bunlar maddeler halinde öncelikle vereyim. Birincisi, elindeki asanın ejder olması, yani büyük bir yılan olması. İkincisi, elinin bembeyaz kesilip nur gibi parlaması. Üçüncüsü, çekirge afeti gelmesi, o zaman halk üzerine. Dördüncüsü, bit afeti mucizesi. Beş, kurbağa afeti, yani kurbağa sürülerinin Mıs Mısır'ı istila etmesi. Altıncısı, suların e, kanla e, sularla suların içerisinde kan olması yani fazlaca e, baskın gelmesi sularına kanın kan karışması diyelim ya da 7.'si Tih Sahrası'ndayken Hz. Musa'nın asasını taşa vurmasıyla 12 çeşmenin fışkırması Sekizincisi Kızıldeniz'in yarılmasıyla İsrailoğullarının denizi geçmesi. Dokuzuncusu da Tur Dağı'nın yerinden koparlak İsrailoğullarının üzerine kaldırılışı. Bunlar şöyle tarif edelim. Araf suresi 133. ayette tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan mucizeleri burada geçiyor. Asanın yılana dönüşmesi ve elinin beyazlaması da Nemin suresi 12. ayette, Şuara suresi 38'den 30, 32'den 38'e 38 e kadarki bölümlerde, asanın sihirbazların yaptıklarını yutması, yani elinde bulunan asayı atınca yılana dönüşmesi ve sihirbazların yaptıklarını yutması da yine Şuara suresi 32 ile 46. ayetler arasında ve denizin yarılması da Şuara suresi 60 ile 66. ayetler arasında geçmektedir. Musa'ya salatın verilen meşhur yani bu 9 mucize bunlardır.